Müddessir ve Fatiha Suresi Necim 14 Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına, tüm övgüler, alemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, Herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği ahiret gününün sahibi yöneticisi Allah'adır. Başkası övülmemelidir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dost doğru yola ilet diye uyar ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilan et. Kişiliğini lekeleme, temiz tut. Şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır. Yaptığın iyiliği çok bularak başa kalkma. ve yalnız Rabbin için sabret. Çünkü o boruya üflendiğinde işte o, o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Yalnız o, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rab'liğini bilerek reddetmiş kimseler için hiç de kolay değildir. Necm 15 Tek olarak yarattığım, kendisine hesapsız bir mal verdiğim, şahitler olarak oğullar verdiğim, kendisi için alabildiğine imkanlar döşediğim kişiyi benimle baş başa bırak. Tüm bunlardan sonra hırs ile benim daha da arttırmamı istiyor. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Şüphesiz o, bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu sert bir yokuşa sardıracağım. ''Şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Sonra baktı, sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü ve böbürlendi de bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil.'' Bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi Ben Kur'an beşer sözüdür diyen kimseyi Yakında Sekar'a yaslayacağım Bilir misin nedir Sekar? O ortada tutmaz Yok da etmez O insan deri için olağanüstü levhalar yapandır Susayandır Uzaktan görünendir. Bir gösterge olandır. Sekar'ın üzerinedir 19. Biz cehennem yaranını da hep melekler yaptık. Sayılarını da kendilerine kitap verilen kimseler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olan kişilerin imanı atsın. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler ve iman sahipleri kuşkuya düşmesin diye, ve de kalplerinde hastalık olan, zihniyeti bozuk kimseler ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler, Allah bununla neyi kastetti desinler diye, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için, bir sınamadan başka bir şey yapmadık. İşte böyle. Allah dilediğini, Dileğini saptırır Dilediğini dileğini de kılavuzlar Rabbinin ordularını da ancak kendisi bilir Bu beşer için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil Elçinin durumunu, gitmekte olan cehaleti Başlamış olan toplumsal aydınlanmayı kanıt gösteriyorum ki... Sekar, beşer için sizden öne geçmek, ilerlemek veya arkaya kalmak, geride kalmak isteyen kişiler için... Bir uyarıcı olarak gerçekten en büyük şeylerden biridir. Necm 16 Her benliğini bulmuş kimse... Sağın yaranı hariç kazancının karşılığında bir rehindir. Sağın yaranı bahçelerdedirler. Suslulardan soruşur dururlar. Sizi sekara sürükleyen nedir? Suslular, biz salatçılardan yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek verenlerden, toplumu aydınlatmaya çalışanlardan değildi miskini de yiyeceklendirmiyordu. İşsiz güçsüze de kendi ekmeğini kazanacak fırsat ve imkan vermiyordu. Ve biz boşa uğraşanlarla beraber boşa uğraşırdık. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet bize gelene kadar din gününü yalanlıyorduk dediler. Artık onlara yardımcıların, Kayırıcıların yardımı, kayırması yarar sağlamaz. Peki ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar? Onlar sanki sağa sola kaçışan aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. İşin aslında içlerinden her kişi kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin istiyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O bir öğüt verici, düşündürücüdür. Öyleyse dileyen onu düşünür, öğüt alır. Ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar. O korumaya sakındırmaya ehildir ve affetmeye ehildir.